Nasrettin Hoca Unutkanlık Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Ercüment Balakoğlu Karısı Yaşar Özdemir Alim Tuncay Halıcıoğlu İlyas Ersin Samver Ses Kayıt Ali Fırat Nasrettin Hoca, uyan artık, vakit geçiyor. Hoca, sana söylüyorum, uyan sana. <gülüyor> ha, bana mı söylüyorsun, ne söylüyorsun yahu? Hak artık, vakit geçiyor dedim. Ha, öyle ya, sabah sabah başka ne dersin sen? Aman hoca, yine başlama şikayeti. Yatarken sen demedin mi işin var kaldır diye? Canım efendim yatarken uyku sersemiymişim demek ki. Ne söylediğimi bilememişim. Esas şimdi uyku sersebisin hoca ne dediğini bilmiyorsun. Hadi kalk bakalım. Niye kalkayım yahu yatak benim değil mi? Boş duracak da ne olacak bırak da uyuyayım. Aman hoca hmm. her sabah aynı şey. Ben hmm. sana sabah namazından sonra yatma demiyor muyum? Hmm. Bak ben bu zamana kadar ne çok iş yaptım. Ben gittikten sonra öğleye kadar yatarsın. A hoca yaktığımı ne zaman gördün? Görmedim ama istersen yatarsın canım. O da bir rahatlık değil mi? Hadi hadi kalk da elini yüzünü yıka aklın başına gelsin. Ne dediğini bilmeyen çocuklar gibi saçma sapan konuşup duruyorsun. Tamam tamam kalkıyorum işte. Sinirlenme. Of biraz daha uyusaydım ne olurdu sanki. Hacı efendi ben sana uyuma mı diyorum? Sen akşam beni erken uyandır, işim var demedin mi bana? Dedim galiba yahu, haklısın hanım. Diye demiştim acaba? Sen akşam dediğini unutursan, ben ne yapayım hoca? Yatmadan önce bir kağıda yaz bari. Sen bir şeyler hazırla da yiyeyim. Karnım doyunca hatırlarım herhalde. Aman hoca, unuttuklarını hatırlayacaksın ya yemekten epey şişmanladın. Son zamanlarda o kadar çok unutkan oldun ki Yiye yiye çatlamandan korkuyorum Neyse hadi, sen yine bir şeyle hazırla da yiyelim Unuttuğum şey büyük olmasaydı beni kaldırmanı tembih etmezdim İyi iyi sen git eşeğin önüne biraz saman koy O zamana kadar ben de kahvaltıyı hazırlayayım Yine bu eşek benden önce karnı doyuracak yahu Ya bakalım bozoğlar, unuttuğun bir şey varsa hatırlarsın. Aslında beni unuttuğum şeyi de hatırlarsan iyi olur ama bana nasıl hatırlarsın orasını bilemem. Neyse ben gidiyorum. Sen sabahları yerken hatırlamaya çalış. Selamünaleyküm Nasrettin Hoca. Aleykümselam Haliba, hoş geldin. Hoş bulduk Hoca, hoş bulduk. E şey yemledin galiba. Ya, öyle ettim sabah verdim. Yesin de unuttuklarını hatırlasın diye. Ne dedin ne dedin? Eşeğe dedim sabah verdim. E sonra ne dedin? Karnı doyunca unuttuklarını hatırlar diye. Aç karnına insan unutkan oluyor da. Sahi mi ya? Ben de bu sabah bir şey unuttum ama bir türlü hatırlayamadım. Demek ki karnımın açlığından. Tabi Halim ha tabi Gel de sana biraz sabah vereyim Aman hoca efendi alay etme Allah aşkına Bu işin alayı yok canım sabah istemezsen benim hanım yukarıda kahvaltı hazırlıyor Gel beraber yiyelim Yiyelim yahu Burada eşekle saman yemekten iyiydi <gülüyor> Hadi yürü bakalım Kahvaltı hazır mı? Baksana bir misafir getirdim Aha, Hoş geldin Alima Hoş bulduk gelin nasılsın? Sağ ol Alima, iyiyim Ya sen nasılsın? Ben de iyiyim ben de Biraz önce Nasrettin Hoca'ya söyledim Son günlerde bende bir unutkanlık başladı Ha şimdi anladım Ya demek anlaşılıyor çok mu dalgın görünüyorum? Yok canım. Geçer, geçer. Daha zayıfsın. Şişmanladıkça geçer, merak etme. Şişmanlayınca geçer mi? Ne demek o? Yani demek istediğim karnın doydukça hatırlarsın. Önemli bir rahatsızlık değil. Ya, öyleymiş. Biraz önce Nasrettin Hoca söyledi. İyi söyledi de o usul Nasrettin Hoca'nın kendine has bir tedavi usulü. Herkese yarar mı bilemeyeceğim. Sen yine de bir hekime görün Nasrettin Hoca'ya kalma. E? Eh. Hele bir yiyelim bakalım. Belki doğrudur. Tamam. Kahvaltı hazır zaten. Şimdi getiriyorum. Oh. Eline sağlık gelin hanım. Kahvaltıyı güzel hazırlamışsın. Afiyet olsun Alime Tofrayı toplamana yardım edeyim mi Yok yok hoca efendi ben şöyle aldım şimdi. İyi al bakalım. İşini bitirince bize biraz şöyle okkalı kahve yap. Tamam yok olur mu? Yaparım hoca. Ali bana anlat bakalım. Karnımızı doyurduk. Nasılsa sıra na, gevezeliğe geldi. Ne anlatalım Nasrettin hoca? Doğrusunu istersen bizden iş geçti. Her şeyi çocuklara bıraktık. Çekildik köşemize. Öyle be. Hatta ben işlerin çoğunu hanımla eşeğe bıraktım. Hiçbir şeye karışmıyorum. İyi ama o nasıl oluyor? İyi oluyor, iyi oluyor. Ne kadar uyuyacağıma, ne kadar yiyeceğime benim hanım karar veriyor. Ne giyeceğime, ne diyeceğime o karar verir. Oh, sen işin kolayını bulmuşsun. bir ya, sen de öyle yap, rahat oluyor. Peki ya eşeğe hangi işleri bıraktın? O gün ne iş yapacağıma da eşek karar veriyor. Ya, ya. İyi, iyi. iyi. Nasıl anlatıyor sana eşek o gün ne yapacağını? Kolay canım. Sabahleyi şimdi biliyorum eşeğe. Efendim eşek tarlaya giderse tarla işlerine bakıyorum. Kasamaya giderse oradaki işleri görüyorum. kahvaleye giderse arkadaşlarla sohbet ediyorum. <gülüyor> oh oh oh ne, iyi, ne iyi. Sen kendi yularını eşeğin elle vermişsin misin desene be hoca. Ha iyi dedin Ali Baba. Bu lafı hak ettik doğrusu. Zaten senin eşek de gezmeyi sever. Bazen canı ahırdan çıkmak istemediği de oluyor ama. Ahıra iner bakarım uzanmış yatıyor. Ee, o zaman ne yaparsın? Ya bu canı efendim eşeğin sözüne uyarım. Eşeğin sözüne mi? Ne diyor eşek? Ya ne diyecek? Sen de git eve yat diyor. Oh oh oh oh. Sen işi halletmişsin ya ho hoca. Ya. Maşallah keyfiniz yerine gelmiş bir şeyler var mı bari? Bir şey mi neymiş o? Canım karnınız doydu ya. Bunlar da kahveniz. Aa, i̇yi sağ sağol getir bakalım. Tut. Buyur Ali ağa bir şeyler var mı? Ee, deminden beri bir şeyler dediğin nedir gelin? E, karnınız doydu ya. Ee? Yani unuttuğunuz şeyi hatırladınız mı? Ha, e, şey benim aklıma bir şey gelmedi. Hoca ya senin. Acele etme Ali ağa hele bir kahvelerimizi de içelim. Doğru ya, daha öğle yemeği var, akşam yemeği var... Hadi gibi. hatırla hoca, yoksa ayıp oluyor. Hanım kapı vuruluyor. Tamam, duydum, açıyorum. İlyas efendi geldi hoca. Ya gelsin bakalım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam İlyas efendi. Oo maşallah. Ali Mahili hoca efendi karşılıklı oturmuş keyif çatıyor he e ee, gelsene otur illez efendi oturma diye bir var ya adamı delirtmeyin sabahtan beri bir okumayamadım sizi bekliyorum ah sahi yahu! ya evet şimdi hatırladım sabah kahvaltısını sizde yapıp erkenden kasabaya gidecektik değil mi he ha, ne ya, hatırladınız nerede kaldınız ya aman İlyas efendi de bunlara diyeceğini bir an evvel senin karnın açtı değil mi bunları beklerken aç kaldım e ee, ali mahalle hoca efendi Demek akıl başta olmadıktan sonra siz istediğiniz kadar yemek yiyin bir şey hatırlamazsınız. Doğru mu? Doğru yahu. Ne oldu hocam? Bana da anlatın merak ettim ha. Yürü İldez yürü yolda anlatırım yürü. Hadi.